Evet bu sizin işiniz yani öne geçen efendiler jetlik yapıyorlarsa Bazen kafi kıraatta evet. yetiştiremiyor tabi cemaat. Hanefiler için problem değil efendi okuduğu zaman onunla birlikte hukua gider. Ancak Şafii kardeşim mümkün mertebe okumaya gayret etsin. Ee, Hoca Efendi Rüku'ya eğildi diyelim. Hı hı. Ee, sizin henüz bitmedi. Onu bitirmeye gayret eder biraz seri olarak okur. Hoca Efendi'ye Rüku'da yetişmeye gayret edersiniz. Yahut tercih etme imkanınız varsa Hoca Efendi'yi. Yani e, diyelim aşağı eğlence camii değil de Aksa Camii'ne gidersiniz. Evet. Olmadı hicret camii olur olmadı i̇mam Azam'a gidersiniz gibi. Eğer yakınınızda ve yakın olan bölgelerde böyle camiler varsa bakarsınız duruma kıraatınızı düzgün yapabildiğiniz hangi cami var? Oraya gitmek suretiyle. ibadetlerinizi biraz daha düzgün yaparsınız ama benim tabi hocalarımdan arzu nedir? Hepsi değerli insanlar. Çünkü Cenab-ı Hak bunları namaz ibadetini yerine getirtmek ve hizmet konusunda istihdam etmiş. Bu bir şereftir. E, sizi başka şeylerle de istihdam edebilirdi ama Cenab-ı Hak sevdiği bir şeyle sizi istihdam ediyor. Bu noktada hocalarımızın kıymetini bilmesi gerekiyor. Biz biliyoruz zaten ve kendiler de kıymetini bilmeli. E, fakat cemaatin içinde Şafii mezhebinden e, olan kardeşlerimizin olduğunu da tahmin etmeliler. Hesaba katmalılar. E, namaz kılarken e, biraz... Ona göre, biraz daha bir ağır okuyacak, okuyacak olsa belki. zaten fark eden bir şey olmaz. Kafi kıraatla cehri kıraat arasında farklı bir şey mi var? Yine Fatiha'yı El elhamdülillahi rabbil alemin de okuyorsunuz. Nefes kontrolünde biraz e, farklı olduğu, olduğu için nasıl saniye, bitiyorlar. İki saniye fark etsin, üç saniye fark etsin. Ama a, birisi bir dakika sürer, sürerken, öbürü yarım dakika sürüyorsa e, ikinci de bir sıkıntı var demektir. Onu da aslında düzgün okuyabilmeli hocaefendi. Aceleye gerek yok. Evet. E, Hafi okumak kendi duyacağınız kadar diyoruz. Azamisi. En azından şöyle okunabilir. Yani elhamdülillahi rabbil alemin. Bu cehridir. Evet. Hafisini yapalım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmenirrahim. Maliki yevmiddin. Yani çok fazla bir fark etmemesi gerekiyor. Bu konuda dikkatli olalım derim.